I right. love Geçen hafta bıraktığımız yerden devam ettik. Evet. Tanrılar sevişti dediğim iki parçada. Ne diyorsun sen buna şimdi? Tanrılar da sevişebilir ya. Değil mi? <gülüyor> İna, i̇nançlı bir adam mıydı acaba Hendrix? Kendine göre inançları vardı. Evet, o da öyle, öyle demiş zaten galiba değil mi? Beraber seninle okuduk burada. İsa fazlayırken öldü diyor olduktan sonra bazı olaylar baya değişti öyle bir değişti ki insan elleri dine girdikten sonra diyor felaket oldu zaten sanıyorum bu küçükken şeyi de göndermişler el efendi Amerikalı'nın yaptığı gibi evet. özellikle küçük mahallelerde ve de çok zengin yerlerde ortalarda pek olmuyor dünyanın her yerinde yapıyorlardır evet, her yerde yani, evet. şey Hristiyan dünyasında baya bir şey bu ve orada fazla havaya giriyor millet. Bu bir tandiri çekiyor gözüne. En düşük Anladım. Tam yani gelinin anlamıyla tırsıyor. Zannediyor ki ve da. bir daha da diyor benim için kilise olayı kapandı. Bir şey hiç şey, Tanrı'ya inanıyorum. Ee, o da diyor bana küçükken anlatıyorlardı diyor işte dişimi eee yastığın hmm. altına koyarsan diş verisi gelecek falan filan diye diyor. Zaten konuşmasının içinde sırf bu cümleyi söylemesi e, bir güce inandığını fakat asıl e, dininin müzik olduğunu bastıra bastıra her seferinde her ortajında söylüyor. Benim diyor inancım müzik. bu müzik. Parçada mesela Tanrıları seviştirirken asıl konu biz niye bunu seçtik? Hendrix'in e, müzik kalitesini görmek amacıyla. Bir anda normal kronolojimizden ayrıldık değil mi? Ayrıldık. Evet. <Gülüyor> Geri döneriz nasıl olsa. Evet, nasıl devam edeceğiz ona ayrı ama burada, bu şimdi özellikle dinleyeceğimiz parçalarda Hendrix'in bir kompozitör de olduğunu göreceğiz. Ve gitarı sadece e, bir, bir virtüöz gibi, işte çok e, inanılmaz sololar atarak, zıplayarak, sırtta çalarak falan değil. O gitarla ve elindeki aletlerle çaldığı, e, çıkardığı sesler sayesinde inanılmaz sanki bir değişik bilinmeyen bir alet aletli orkestr gibi parçalar yapıyor ve özellikle de bunlar kadar şeyde toplanmış. Hasbelkader mi? Evet hasbel kadar. <gülüyor> Şöyle kadar. Ben inanıyorum bunları daha önce yaptı. Yani şey diyebiliriz. Adam birinci albümü yaptı, para kazandı. Hızlı parçalar çok tuttu. Axe's Bold is, is Love'da biraz serdi. Zaten Ne yapacağını bilmiyor iki İkinci falan. İkinci albüm falan. sıkıntısı. Ben de o daha ileride gireriz. on ben. <gülüyor> Hepsi sempatik hep olmayan girişim. bir albüm. Electric <gülüyor> <gülüyor> <Black> fox'tan <Ocks'dan gülüyor> dolayı ama e, şey tabii electric laydılar. Hakikaten adı üstünde. Ayrıca çok elektrik, elektrikli bir Ladyland. elektrik elveda gelene kadar zaten stüdyoda ne yapacağını da iyice öğrenmiş anladığım kadarıyla. <gülüyor> tabii tabii. Müthiş yani. Bütün olanakları Üç. kullanmaya çalışıyor. Onu uzun uzun konuşmak lazım. Evet. Bu hep böyle ben küçükken yanıyor mu yeşil köşkün lambası diye bir parça vardı. Hendrix'in de burning of the midnight lamp var. <gülüyor> Gel bunu bir dinleyelim. Tamam dinleyelim. <gülüyor> you I'm sure. I'll müthiş. Bildiğimiz gibi burada artık yavaş yavaş e, daha böyle şeyleri e, reverbleri, işte ekoları, bilmem neleri ve elektronik daha fazla hı hı. kullanıyor. Tabi bu elektronik deyince aslında yani bizim şu şu dönemdeki elektronikle de ilgisi yok yani. Tamamıyla e, işte lambalı, afirin ve o zaman elde olan e, iptidai aletlerle elden geldiği kadar böyle yani çok müthiş bir müzik çıkarmışlar Aslında stüdyo çalışması olarak fena değil, yani kayıt güzel, kayıt güzel. Ne olarak kötü? Yani şey olarak aslında Hendrix'in çok dışında bir müzik. Hı hı. Yani Hendrix'i normalde temsil etmiyor. Yani bizde mesela genellikle Hendrix denildiği zaman az çok tanıyanların direkt söyleyeceği işte Hey Joe, falan filandır. Yani bu, bu tarz parçalara pek kimse girmemiş. Evet, Hendrix'i kafalarında bir yere oturtup oraya sıkıştırma durumu var. İster evet. istemez var. San, ee, sanıyorum bu dönem biraz da Hendrix'in şeyi de var. Yani böyle yani zaten kral olmuş vaziyette. Yani kral değil de aslında ilah olmuş vaziyette. Ve onu da biraz artık şey diyor yani hani beni sırf böyle gitarciğımız'ı sanmayım ben. Ben bir müzisyenim. Yani hakikaten burada Bu, bugün dinleyeceğimiz parçalarda özellikle bambaşka bir yönü var. Zaten bu yönünde temsil eden parçalar topu topu işte 7-8 tane. Daha fazla yok yani. Zaten bir müzisyen sürekli aynı şeyi yapamaz, bunu beklemekte. Yani evet. elinde bu olanaklar varsa, evet. böyle bir stüdyoya sahipse, evet. o kadar para döküp yapmışsa... Evet. <gülüyor> onları da kullanması çok evet. normal. Yani çok komplike komplike ve yani normal e, bir iyi bir gitaristin bile böyle yani zor çalabileceği solar değil de daha fazla e, hakikaten zor taklit edebilecek soundlar yaratmış yani sound bu parçalarda. Evet, bak, evet. Ben bu anlamda düşündüm hani bunları bir elden biz bir çıkaralım da ondan sonra rahat rahat. Evet, <gülüyor> yani arada da elden çıkaralım derken gel bir de A Mermaid I Shall. Tamam. Bu Güzel deniz kızı hayalini de Emreks'in bir dinleyelim. Dinleyelim. Try to take a last walk Through the noise to the sea Not to die but to be reborn Away from a land so battered and Less. Every inch of earth is a fighting mess. Giant pencil and lipstick tube shaped veins continue to rain and cause screaming pain and the arctic stains from silver blue to bloody red. As a big find the sand in the seas is strange! This and they also said it's impossible For a man to live and breathe underwater Forever was a main complaint And they also threw this in my face They said, anyway You know good and well It would be beyond the will of God And the grace of the King The grace of the King So, my darling and I make love in the sand to salute the last moment of our Our machine is done its work, played its part well without a scratch on about body, and we bid it farewell. Starfish and giant fumes greet us with a smile. Before our heads go under, we take a nice look at killing noah. Noah, noah, noah, noah What the of die? bu demin dinlediğimiz parçada veya bu tarz parçaların ilk şeyi habercisi bundan bir önceki albümde Axis Bold Love'da iki tane parça var. Mesela direkt o ilk experience hani Hendrix tarzının dışına Hı -hı. kaçan bir tanesi Angel. Gitar üçün müthiş bir parça. Hı -hı. Ve yani Hendrix'i mesela Türkiye'de de çok seven gitaristler özellikle iyileri -E o parçayı çalar. Yani herkes onu çalmıyor, çalamıyor daha doğrusu. Bir de Castles made of sand, yani hı hı. kum kalesi, kum kaleleri, müthiş bir e, şey, parça o da. Onlar hafiften bu son albümdeki bu inanılmaz e, parçaların haberini veriyor. Ama tabii bu parçalar biraz daha uzatılmış, biraz daha... E, ve farkında mısın, o ilk başta hani Hendrix'in söylediği basçı ben benim işte gitarımla yani davulun arasındaki uh -huh. bir bağdır dediği, bak bütün dikkat et mesela baştan beri çaldığımız ilk parça hariç, hepsinde davul ve gitar sürekli çalıyor sürekli ve birbirlerine bir çok uygun çalıyor. Arkada yani, No Reading nerede diye ikisine sorsan, bilmiyoruz burada mıydı? Yani. Diyecekler nerede? Bu şekilde <gülüyor> bas gerçekten, çünkü basın yapabileceği bir şey yok mesela. Şurada, arkamızda fonda çalan da bile mesela zil ve gitar var. Evet. Yani bas orada, yalnız hmm. bir hani gerektiğinde ben çalarım diye hazır bekliyor yani. Zaten onun sıkıntısını da bir süre sonra yaşamaya başlıyor Nair Evet, evet. Bu şarkılar böyle normal çizgisinin dışında... Dönem zaten ilginç bir dönem. O inançlarından falan bahsettik ya. Hı -hı. O zamanlar, çok mu saflarmış bilmiyorum, bir hipi durumu da var. Tabii. Çok doğu inançları yok, şunlar bunlar. Sürekli uzaydan gelecek bir şeyler bekliyorlardı herhalde. Evet. Böyle bir durum da var i̇şte, bu şarkılardaki. Şey, işte, Beatles bir anda, Surgeon Peppers'den işte Hı -hı. o doğu olayları işte Vişnu-Mişnu olaylarına giriyorlar. Fakat evet. bu arada komik olan, Enteresan değil mi? Eee Mischibitch'te de Noel Reading'de de Hendrix gibi bir Afro saç var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arıya Experience'ın kafa zaten komik gelmişti bana ilk gördüğümde. Üçü de aynı evet. modeller. Yani onlar experienced <gülüyor> olmuşlar yani ve direkt <gülüyor> ve sonradan bu işin komiği yani Noel Reading, Mischibitch'in bembeyaz örfleri. Hı hı. Daha komik, o dönemde de ondan sonra kremin de saçları bir yuvarlandı, bir kıvırcıklaştı. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan yani. Babiniz zaten Afro öyleydi. <gülüyor> e, havası ama adı Afro değil o dönem yani Mama -ma ya, Yani. O siyahlara özel bir durum değil herkes. <gülüyor> değil. Ondan sonra çok benimsendi çünkü o o dönemde öyle hani e, saçlar uzatılıyor, herkes uzun saçlı fakat kıvırcık saçlı, özellikle zincirlerin saçları aşağı doğru gitmiyor. <gülüyor> İşte o dönem Hair müzikalinde Marshall Hunt inanılmaz böyle bir metre e, çapı, şeyinde, çapında bir kafayla çıkınca arkadan Afrolcalar dediler ki tamam bizim hani aşağı doğru değil, yukarıya doğru uzatma şansımız var. <gülüyor> Artık meşruiyeti var bu evet. kafaların. Ondan sonra o Afro oldu. <gülüyor> evet, kabarık saç. Neyse bizler de kol kol kolumuzdan kol Biz şarkı dinleyelim. <gülüyor> Herkesin böyle bir şeyi vardır değil mi? Aslında e, yağmur olayı değil mi? Çünkü şu anda da mesela bayağı bir yağmurlu yağmur, bir dönem, dönem. değil. halini yani, çok etkileyen bir... Yani bir genellikle bir mesela olarak. şairlerin veya müzisyenlerin röportajlarında işte sıcacık bir yerde camda camdan akan yağmur damlacıklarına bakıyorum Hendrix bile bundan etkilenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak still, sanmadı, abi, still <gülüyor> dreaming, still Çal göreceksin. <gülüyor> tamam çalıyorum bakalım. <gülüyor> Getting uptight Just let it groove its own way Let it drain your worries away Lay back and groove on a rainy day Hafta pek beklemedikleri biçim endeks dinlediler evet. abi sayende. Değişik oldu, evet. Bence evet. yine son böyle parça dinleyip biz veda edelim birbirimize. Tamam, haftaya, haftaya evet We're yeah.